Demir Ailesi'nin öyküsüyle geldik bugün ekranlarınıza. Demir Ailesi içinde yaşanan tatsızlıklar her geçen gün artmaya devam ediyor. Evde ya sesler çok yükseliyor ya da herkes sessizliğe bürünüp kendisini iletişime kapatıyormuş. Muazzez Hanım ve Rıza Bey 25 yıllık evli, 3 çocuk sahibiymiş. Son yıllarda aile bireyleri birbirinden uzaklaşmış, bir tek Muazzez Hanım kızıyla vakit geçirilebilir hale gelmiş. Evde bir kutuplaşma olduğu aşikarmış. Akşam yemeklerinde 20'li yaşlarında olan evin delikanlıları hızlıca yemeğini yer odasına çekilip adeta babalarından kaçarmış. Aralarındaki bu duygusal mesafe evdeki huzursuzluğu da tetiklermiş. Muazzez Hanım sorunlar karşısında daha ziyade çocukların tarafına geçer, eşi Rıza Bey'e sitem edermiş. Bu çocuklarla bir gün vakit geçirmedin. ''Dinlemedin, hep kendi halinde yaşadın, şimdi onlardan ilgi alaka mı bekliyorsun?'' diye sitem edermiş. Böyle olunca Rıza Bey evden gider, bir hafta eve uğramazmış. Muazzez Hanım eşiyle arasındaki sorunları, gördüğü şiddeti, geçmişte kayınvalide, kayınpeder ile yaşadığı sorunları, sıkıntıları çocukları ergenlik çağına gelinceye kadar anlatmış anlatmış ve çektiği acılardan onları nasıl bu hale getirdiğinden bahsetmiş. Çocuklar arkadaşlarının ailelerine imrenir ve söylenirmiş biz de aile miyiz başımız sıkışınca bir derdimiz olunca ne zaman dinlediniz ne zaman sorunlarımıza çare buldunuz ki diye kendi hallerinde yaşayıp gidermiş. Evin babası televizyonla erkek çocuklar cep telefonu ve internetle muazzez hanım da kızıyla bağ kurmuş. Böylece ailenin psikolojik birlikteliği bir türlü sağlanamamış. Evet bakalım bugün uzmanımız sağlıklı ailede olması gerekenleri veya olmaması gerekenlerine dair bizlere neler tavsiye edecek. Adım adım insan başlıyor. Efendim herkese selamlar, muhabbetler yine capcanlı geldik bizler. Terapi odası tadında sizler de ekran başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Adım adım insanda bugün sağlıklı aile olabilmeye dair güzel püf noktaları vereceğiz ve sağlıklı ailenin 10 temel özelliğinden bahsedeceğiz. Açıkçası şahsen merak ediyorum şu an ekran başındakiler bu 10 temel özelliği dinlediklerinde kendilerine ve ailelerine dönüp baktığında acaba bu 10 temel özellikten kaçta kaçı bizde var, kaç tanesi var, hangileri yok diye bir şöyle kendilerini ayna tutsunlar ve bunları bizimle lütfen paylaşsınlar dileğim isteğim sizden budur ve bugün bize eşlik edecek konuğumuzu hemen takdim edeceğim ama öncesinde Instagram hesabımız tabii ki bize oradan ulaşacaksınız. Adım adım insan Instagram hesaplarından lütfen bizlere sorularınızı, görüşlerinizi yazın da değerlendirelim diyelim ve bugün uzmanımız Özge Gökhan Kır, aile danışmanı ve psikolog. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Tuğba Hanım. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir konu ve şu an ekran başında aslında 7'den 70'e herkesi ilgilendiren bir konu. Ee, tüm aile bireylerine değineceğimiz bir durum. İçinde ergenlik Çağı da olabilir çocukluk dönemi olabilir karı koca hayatı ve tüm bütüncül bir aile hayatından bahsedeceğiz ee, Peki sağlıklı aile dediğimiz zaman bir tanım gerektirir sağlıklı ailenin tanımı nedirle başlasam e, bir de sağlıklı aile aile deyince anne baba çocuklar diye düşünülüyor ama sağlıklı aile nerede başlar nerede ilk tohumlar atılır Bence bu çok kilit bir soru Evet Aynen öyle Evet Sağlıklı aile nedir sorusu çok da bildiğimiz bir cevabı olan bir soru değil çünkü sağlıksız aileyi daha çok biliyoruz konuşuyoruz sorunlar üzerine çok konuşuyoruz ama sağlıklı aileyi şöyle tanımlayabiliriz kısaca aileyi oluşturan tüm bireylerin ihtiyaçlarının karşılandığı bir yapı diyebiliriz. Hı. Hangi ihtiyaçlar var? Duygusal ihtiyaçlar, aidiyet ihtiyacı, sevgi saygı ihtiyacı, maddi manevi başka bir takım ihtiyaçlar ve cinsel ihtiyaçlar. Hepsinin karşılandığı bir yapıya sağlıklı aile yapısı diyebiliriz. Ve aynı zamanda sağlıklı aile pozitif ilişki kurabilen, bir ve bütün olabilen, gerektiğinde de ayrışabilen bir aile yapısı aynı zamanda. Bir ve bütün olmak ama sürekli olarak değil. Gerektiğinde ayrışmayı ve bireyselleşmeyi de bilen bir yapıya deniyor. Ve sağlıklı aile de, sağlıksız aile de süreklilik içermez aslında. Yani bir aile yaşamının... Sürekli sağlıklı olamaz. Evet, yaşamının bir, bir zamanında aslında. sağlıklı olup belli bir dönemde sağlıksız hale gelebilir. Ya da sağlıksız bir aile yapısı hep öyle gidecek diye bir şey yok. Sağlıklı hale gelebilir. Yaşam koşullarına göre... Duruma göre değişkenlik gösteren aktif bir yapıdır aile. O nedenle de değişkenlikleri içerir ve aile içindeki tüm bireyler olumlu ya da olumsuz yönde birbirlerini sürekli olarak etkilerler ve yeni bir yapı ortaya koyarlar. Yani bireysel yapılarımız var ama bireysel yapılar bir bütün oluşturduğunda yeni bir sistem ortaya koyuyor ve sürekli etkileşim halinde olmaktan dolayı da dinamik bir yapı aslında. O zaman ailenin sağlıklı olup olmaması biraz ailelerin, bireylerin bireysel zihin ve ruh sağlığından da geçiyor. Hı hı. Şu çok önemli bir şeydi. Sağlıklı yani evlilik hayatından işte torun torbaya kavuşana kadar bir çiftin kurduğu aile sonsuza kadar sağlıklı kalacak diye bir şey yok. Bu aynen insanın ömrü hayatı gibi değil mi? Evet. Yani biz siz şimdi ben şimdi kendi üzerimden vereyim yaşımı söyleyeceğim için. Hiç çekinmiyorum bundan. 37 yıllık ömrümde hastalıklarım oldu Sağlıklarım oldu, ameliyatlarım oldu vesaire vesaire. Şimdi böyle baktığım zaman o zaman bir insan gibi, bir canlı organizma gibi evliliğe bakacağım. Hı hı. O zaman ben e, bunlara rağmen sağlıklı kalabilmek, bağışıklık sistemi güçlü tutabilmek, yani 10 kere hastalanacaksan bunu daha az indirebilmek benim yaşam kalitemi etkileyecek bireysel böyle baktığımda. Hı hı. Bunu aynen evliliklere evirebilir miyiz? Çok doğru. Aynen evlilik canlı bir organizma, bir çiçek gibi. Bakım gerektiren, ihtiyaçları olan, ihtiyaçları karşılığında canlılığın devam ettiren, karşılanmadığında sıkıntı yaşayan canlı bir organizma ve yaşam koşullarına göre farklı farklı olaylarla karşılaşabilen, buna tepki gösterebilen, zaman zaman tükenmiş bile hissedebilen, yorulan, yıpranan ama her şeye rağmen Dayanıklılığını sürdüren bir aileye sağlıklı aile diyebiliriz. Dayanıklılık ve esneklik. Evet, bunlar bu kavramları biraz daha açacağız. Dayanıklılık ne ailede e, ve esneklik ne? Evet. Ne zaman gerekebilir? İşte aslında bu hani iniş çıkışlar biraz dedik ya e, bir koca koca figüründe olan kişinin iflası. E, fakirleşmesi ya da zenginleşmesi ikisi de değiştir. Her zaman olumlu değil, o, olumsuzlar değil. Olumlu durumlar da aileyi olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. Hı hı. Ee, doğum yapması kadının değil mi? Mesela aileye bir çocuğun gelmesi, çocuğun okula başlaması, çocukların ergenlik dönemine girmesi, çiftlerden birine bebeğinlerinin bir hastalığı ya da ölümü, birçok şey etken aslında. Böyle baktığımız zaman o zaman şu mesajı verelim şimdiden. Bizim bahsettiğimiz bu özellikler, on temel özellikler sürekli, her zaman başından sonuna kadar evinizde yok diye ya da bazen vardı bazen yoktu Aa, bizim sorunlu bir ailemiz mi var gibi düşünmemek gerekiyor. Sorunlu aile yoktur, sorunları olan aile vardır. Biz o sorunları ortadan kaldırmaya yönelik rehberlik edeceğiz inşallah. Özge Hanım her zaman gibi sizin de e, tabii teveccühünüz çok güzel anlatıyor böyle sakin sakin hepimizi dinlendiriyor. Bugün yine dinlendirecek. Dinlenirken lütfen bizlere sosyal medya hesaplarından yazmayı unutmayın. Instagram hesabımız şuraya geliyor. Evet adım adım insan lütfen burada kalın takip edin ve sorularınızı yazmaya başlayın ki e, ilerleyen dakikalarda soru cevap yapacağız canlı yayında. Peki Özge Hocam sağlıklı ailenin dinamikleri derken aslında ben şu 10 temel özellikle başlayalım. Sorunlar yerine aslında olması gereken dinamikleri koyalım mı? Hı hı, evet koyalım. Ama bunlardan önce bir temel var ki, orası tüm dinamikleri belirleyen bir temel. Hepsinin Buyurun. dayandığı bir temel. Sağlıklı aile olabilmek için önce sağlıklı birey olmak gerekiyor. Çünkü sağlıklı, olgun, yakın ilişki kurabilen, bu beceriye sahip bir birey ancak sağlıklı eş olur, sağlıklı ebeveyn olur. Hı hı. Bunun temeli de, hem kişinin kendi olgunluğu, bireysel yetkinliğine bağlı hem doğru eş seçimine bağlı aslında. Doğru eş seçimine başlıyor sağlıklı ailenin temelleri. Sonrasında bireysellikte edinilen beceriler, olgunluklar aileye taşındığı zaman sağlıklı bir hale gelebiliyor o aile. Ama bireysel olgunluğa sahip değilse birey. E, gerekli becerilere ve yetkinliklere sahip değilse, farkındalığı yoksa bu sağlıksız olan yapısını, bireyselleşmemiş olan yapısını aileye aktaracak ve orada yeni sorunlar yaşanmasına yol açacak. Hı hı. Öyleyse önce sağlıklı birey, sonra doğru eş seçimi. Sonrasında sağlıklı aile dinamiklerini konuşabiliriz artık. Evet, o zaman sağlıklı aile dinamikleri, hı hı. bahsettiğiniz, bahsedeceğiniz on temel özellik belki de bireysel olarak bizde olması gereken bizim evliliğimize taşıyacağımız bir özellik diyebilir miyiz? Tabii ki etkileşim evet. halinde hı hı hı. E, ya da bireysel hayatımızda var olan ama henüz kullanmadığımız bir takım farkındalıkları, yeteneklerimizi aile hayatında ortaya çıkarıyoruz. Hı hı. Peki nedir bunlar diye baktığımızda evet. birincisi bağlılık ve aidiyet duygusu. Şimdi bağlılık ve aidiyet hem duygusal yönü olan hem davranışlar üzerinden devam eden bir kavram aslında. Önce bağlılık ve aidiyet için kişinin bunu hissediyor olması lazım. Ben bu aile yapısının bir parçasıyım. Bütünün bir parçasıyım. Oraya aidim duygusu kişiye güven de veriyor aynı zamanda. E bu güven duygusu insanı çok güzel besliyor. Hı hı. Bu farkındalıktan sonra davranışlar üzerinden aidiyet, bağlılık devam ettirilir, sürdürülür. Hı hı. Çünkü ba bağlılık ve aidiyet hisseden bir kişi ailenin geneline katkı sağlamak ister. Evet. İş bile yapmaya yatkın olur. Ailenin zor zamanında da. Güzel zamanlarında da yanında olma konusunda sadakatli davranır. Hı hı. E, kimin neye ihtiyacı varsa destekleme konusunda sadakatli davranır. Ve aile üyeleri bilirler ki yalnız değiller. Arkalarında destekçileri var. E, zor zamanlarında da destekleyecek kişiler var. E, yaşamlarının önemli ve güzel zamanlarında da yanında olacak aile bireyleri var. Bu hı. bağlılığı bir kat daha arttırıyor. Hı hı. Bir döngü aslında. Adım attıkça birbirini besliyor. Evet, birbirini besliyor, motive ediyor, daha iyisini yapmak için, daha güzelliğini yapmak için kişileri aslında motive ediyor. Hı hı. Ve bu şekilde aidiyet, bağlılık biraz daha güçlenerek devam ediyor, kendisini sürdürüyor. Hı hı. Sağlıklı ailedeki en önemli temel özelliklerden bir tanesi burasıydı. Hı hı. Ee, diğer özelliğe baktığımızda iletişim. Hı hı. Açık, etkili, şiddetsiz iletişim kurabilen aileler sağlıklı oluyorlar. Hı hı. Çünkü... Şiddetsiz, Şiddetsiz iletişimden başlasak çünkü çok yaygın olarak ailede bunu biz görüyoruz. Şiddetsiz hı. iletişim dediğimizde sadece küfür etmemek mi? Aşağılamamak mı? Ne barındırıyor bu hocam? E, Aşağılamamak var tabii ki. Küfür etmemek var. E, rencide etmemek, eleştirinin dozunu kaçırmamak, suçluyu olmamak gibi birçok şeyi aslında barındırıyor. Şiddetsiz iletişim kurabilmek için de önce iletişimi önemsemek lazım. İletişimin öneminin farkında olmak lazım. Şimdi bazı ailelerle karşılaşıyoruz. Anlatmaya ne gerek var? Dinlemeye ne gerek var? Konuşmaya ne gerek var ki bunu? Konuşacağız da ne olacak gibi Çözülemeyecekleri için değil. konuş. Yani çözümü e, bulmak için konuşmak, e, konuşma aracı olarak görürse iletişim bu da sıkıntı. Hı hı. Bazı şeyler çözülemeyebilir ama yine de konuşulması gerekmez mi? Tabii ki. Ya da illa sorunlar üzerine konuşmak gerekmez. Sorunlar dışında da günlük yaşam paylaşımları yapılabilir. Ee, günlük aktiviteler, hayaller, planlar, fikir alışverişi birçok konu hakkında konuşulup fikir alışverişi yapılması gerekiyor ki aile bireyleri birbirlerinin gündemlerinden haberdar olsunlar. Birbirlerine eşlik edebilsinler, birbirinin duygusunu görebilsin, duyguya temas edebilsin. Çünkü bu paylaşımlar yapılmadığında yabancılaşma ve kopuş başlıyor aile içinde. Bireyler kendilerini yalnız hissetmeye başlıyorlar. Sizin örneğinize de olduğu gibi hikayemizde çocuklar kendilerini yalnız hissediyorlar. Bu paylaşım olmadığı için, gerekli desteği alamadıkları için. Hı hı. Öyleyse açık iletişim, şiddetsiz iletişim için önce iletişimin öneminin farkında olmak ve buna gereken hassasiyeti göstermek gerekiyor. İletişimde benim bir formülüm var. Doğru şekilde anlamak artı doğru şekilde anlatmak eşittir anlaşmak. Yani biz önce kendimizi doğru şekilde, doğru yöntemlerle, ifadelerle aktarmalıyız. Mesajımızı doğru aktarmalıyız. Karşımızdaki kişinin verdiği mesajı doğru şekilde anlamalıyız, bunun için dinlemeliyiz. Nasıl dinlemek? Anlamak için dinlemek. Aktif kendimizi dinliyor. savunmak için dinlemek değil, evet. ee, onun açığını yakalayıp da ona karşı kullanmak için dinlemek değil, evet. kendimizi savunmanın planlarını yaparak dinlemek değil, sadece anlayabilmek için dinlemek. Ve anlamak demek hak vermek de değildir. Burası çok karıştırılıyor. Evet. Anlarsınız hak vermeyebilirsiniz, anlarsınız doğru bulmayabilirsiniz, katılmayabilirsiniz ama her şeye rağmen karşıdaki kişiyi duymaktır anlamak. Ben senin duydum mesajını da verebilmek, gerektiğinde empati kurabilmektir. Böyle sağlıklı iletişim kurulan ortamlarda kişiler kendilerini anlatma konusunda daha cesaretli olurlar. Çünkü bilirler ki eleştiri gelmeyecek, yargılanmayacaklar, suçlanmayacaklar kendilerini oldukları gibi ifade etme özgürlüğüne ve bu güvene sahipler. Bu da kişiyi paylaşması için, anlatması için motive eder. Dinleyen kişi karşısındaki kişinin gündeminden haberdar olur. Duygusal destek gerekiyorsa onu verir, empati sağlar. Ya da ben önemsiyorum seni, düşünceni, fikrini, yaşadıklarını, mesajını verdiğinde aile içindeki bağlar kuvvetlenir. Ve şurası da çok önemli ki, sorunların çözülebileceği bir zemin oluşmuş olur. Çünkü bize gelen danışanlarda yıllardır devam eden sorunlarla karşılaşıyoruz. Evet. Ve niye bu kadar beklediniz dendiğinde, yani denedik konuşmayı kavga ettik, denedik şiddetle karşılaştık, denedik şöyle oldu ve en sonunda biz konuşmaktan vazgeçtik diyorlar. Ama konuşmaktan vazgeçmek sorunu çözmüyor. Sorun orada varlığın devam ettiriyor hala ve büyüyerek geliyor aslında, çığ etkisiyle geliyor. O nedenle iyi iletişim kurulabilen ailelerde sorunlar büyümeden zamanında çözülebiliyor. Ve çözebildiklerini bildikleri için de sorunlardan korkmuyorlar. Hı hı. Sorunları daha sakinlikle karşılayabiliyorlar ve yaşamlarında çok önemli kırılma noktaları oluşturmadan hallederek atlatabiliyorlar. Evet. Evet ikinci maddemiz de buydu. İletişimde, üçüncü maddeye İletişim. geçiyoruz. Bu arada aslında sağlıksız ailenin içindeki özellikleri de dolaylı olarak anlatmış oluyorsunuz. Bu saydığımız özellikler eğer bir ailede yoksa bu ailenin şu an için sağlıksız olduğunu tespit edebiliriz değil mi? Peki üçüncü maddemiz nedir? Üçüncüsü krizi pozitif bir şekilde ele alabilmek. Hı hı. Şimdi krizler beklenmedik yaşam olaylarıdır. Bazı sağlık sorunları olabilir, işle alakalı sıkıntılar, işten çıkartılma, iflas olabilir, yeni iş kurma ihtiyacı olabilir. Çocukların okulları, eğitimleriyle alakalı bir takım sıkıntılar oluşabilir. Onun ilişkilerine dair sorunlar oluşabilir. Birçok kriz yaratan durumla karşılaşabiliriz hayat içinde. Çünkü bunlar yaşamın bir parçasıdır. Evet. Şimdi bu krizi ele alma şekli çok önemli. Sağlıklı aileler krizi ele alırken... Birbirlerini yıpratmadan çözüme odaklanırlar. Birbirlerini yıpratmak derken karşılarına birbirlerini alır bazı çiftler. Ego savaşına girerler. Sen suçlusun, ben suçluyum, sen haklısın, ben haksızım şeklinde ve çözümden uzaklaşırlar. Ego savaşına girildiğinde kazanan hiç kimse olmaz. Çünkü siz savaş açtığınızda savaştan yarı alacak kişilerden bir tanesi de siz oluyorsunuz. Dolayısıyla... Burada kazanan olmadığı için zaten bir kriz var. E, kriz çözülemedi. Yeni sorunlar ortaya çıktı eşler arasında ve sorunlar giderek daha da büyük bir halde karşımıza çıkıyor. Peki sağlıklı aile ne yapıyor bu konuda? Krizle karşılaştı. Sorunu karşılarına alıyorlar. Birbirlerini karşılarına almıyorlar. Sorunu karşılarına alıyorlar. El ele vererek çözüme odaklanıyorlar. Biz bu krizin üstesinden nasıl, nasıl gelebiliriz? Evet. Ortak fikir alışverişi yaparak, fikirlerini, duygularını, beklentilerini, ihtiyaçlarını rahatça ortaya koyarak, birbirlerini anlayarak ve değerlendirerek bir çözüme ulaşıyorlar. Gerektiğinde mizahı kullanıyorlar. Mizah çok iyileştiricidir. Kriz zamanlarında bile espri yapabilmek çok önemlidir. Gerektiğinde çevrelerinden yardım alabilirler, yardıma açık olurlar. Aile büyüklerinin fikirlerini alabilirler. Gerektiğinde uzman desteği alabilirler ama bir şekilde krizi atlatmanın yollarına odaklanırlar ve bu şekilde onlarda kırılma noktası oluşturmadan krizin üstesinden gelebilirler sağlıklı aileler. Evet. Ee, şey geldi aklıma hani dediniz ya sorunu karşıya almak bu çok önemli. Evet. Hani bazen çocuklarla ilgili bir sıkıntı olduğu zaman anne ya da baba çocukların yanında durup baba da karşıda durduğunda hani bir şey oluyor Ergenlik döneminde belki karşı cinsle alakalı bir çok yaygın duyduğumuz için o süreçte. Ee, baba tepkili anne çocuktan yana ve bir sorun konuşulacak. Burada bizim e, maalesef sağlıksız olarak gördüğümüz görüntülerden birisi anne elini omzuna atmış çocuğunun. Baba ile konuşmaya gidiyorlar. Şimdi bu burada ailede karı koca kim, çocuk nerede, baba ne pozisyonda burada durulması gereken... E, bir taraf ya da cephe gibi bir şey düşünüyorsak belki de karı koca yan yana çocuğumuz karşıda muhatap aldığımız mesele. Sorunu ortaya koyacak bir çocuk olmalı diye düşünüyorum. Evet. Çocuklar da devreye girdiği zaman, işin içine çocuk girdiği zaman çünkü ebeveynlerden birisi bir taraf olabiliyor. Evet. Hikayemizde de geleceğiz buna zaten. Bir taraf olma meselesi var. Özellikle yaşadığı sorunları babasından ya da annesinden kaynaklı sıkıntıları ebeveynlerden birisi çocuğa ben neler çektim. Bana neler yaşattılar şeklinde yaklaştığında sorunu değil kişiyi alıyor o bazı. Burada krizleri doğuruyor aslında değil mi? Evet. Ee, diğer üçü mü söyledik? Şimdi dörde, dörde geçtik. geçtik evet, evet. Sağlıklı özelliklerinden dördüncüsü halin evet. Sevgi ve saygı. Hı hı. Sevgi evlilikte olmazsa olmazlardan ama tek başına yetmeyen Yet. yanında başka bir sürü de değeri gerektiren bir kavramdı. Sevgi gösterildiği zaman anlamlıdır. Ama sevgiyi göstermenin tek bir yolu da yoktur. Farklı farklı şekillerde sevgi bir şekilde gösterilir. Bazen sözlerle, bazen davranışlarla, bazen eşinizin sevdiği bir şeyi yaparak, ona sevdiği bir yemeği yapmak bile ya da memnuniyetinizi ifade etmek, takdir etmek gibi birçok yoldan sevginin gösterilmesi mümkün tabii ki. Hı hı. Sağlıklı aileler sevgilerini ifade etme, takdir ifade etme, memnuniyetlerini ifade etme konusunda cömertler. Çok cömertler. Sevginin olmasını e, seni seviyorum mu duymayan bir kadın ya da erkek gibi algılıyorsak bu değil aslında. Hı hı hı. Sevgimizi karşıdakinin sevgi dilini de çözerek, onu da besleyerek belki değil mi? Hı hı. Kadınlardan şu şikayetleri siz de alıyorsunuzdur muhakkak hocam. Nedir o? Eşim. Çok içine kapanık birisi ve sevdiğini söylemiyor. Ben beni sevdiğini söylemesini istiyorum. Seviyorum, içimden seviyorum, söyleyemiyorum. Biliyorsun ben içimde yaşıyorum gibi. Bu sevginin olduğu ama gösterilmediği bir aile yarı sağlıklı diyebiliriz. Belki sevgi var ama hisseden yok ortada değil mi? Evet, evet. Sevgiyi göstermenin tek bir yolu olduğunu düşündüğümüzde diğer yolları görmezden de geliyoruz aslında. Hazır yeri gelmişken mesela hanımefendiler sevgi arıyor. Eşinden görmek istiyor. Ama eşi bunu bir türlü kıramadı bu zinciri. Ee, sevdiğin nasıl hissedecek? şimdi Ailede sevgi olmazsa olmaz. Severek evleniyorlar. İlk zaman heyecan kalmıyor. Ama o duyguyu da sürekli hissetmek istiyor. Emin olmak istiyor sevildiğinden. Hı -hı. Nasıl bir yol beklemeli? Kadın mı edilgen olarak bir bekleme içine girmeli? Ya da o sevgiyi kendime almalı? Erkek başka bir yolla mı göstermeli? Bence hazır yeri gelmişken burayı dolduralım hocam. Tamam olur. Sevgiyi görebilmek için tek bir yol olmadığını unutmamak lazım. İlla sözlü olarak söylenmesi gerekmiyor. Davranışlarla da gösterilebilen bir durum. Hı hı. Eşiniz sizin için ne yapıyor? Buna bir bakın. İşte o gördüğünüz, bulduğunuz tespitleriniz sevgisinin gösterme yolları aslında. Belki senin seviyorum diyor ama arabanıza gidip yıkatıyor. Da bir benzin alıyor. benzin alıyor cebimizden çıkmıyor bu danışanlarımdan bir örnek <gülüyor> evet. yani eşimi ben sevdiğim arabasını yıkatarak gösteriyorum diyen bir danışanım vardı sevdiği çikolatayı alarak gösteriyor ya da e, bayram zamanı ailesini yana memleketi götür gönderiyorum e, hani sık jest yapıyorum ailesiyle geçirsin istiyorum ama evet. kadın onu beni başın, beni evden gönderdi olarak algılayabiliyor verilen mesaj <gülüyor> ne alınan mesaj ne bence bunun arasındaki bağlantıyı iyi kurmak gerekiyor Evet, Ama kadınlar duygul, evet. Hı. Kadınlar duygularının da karıştırdığı işin için hı. işin için işini. <gülüyor> Dolayısıyla burada bir anlaşmazlık oluşabiliyor, çatışma buradan doğuyor. Hı hı. Çok güzel oldu burada yerine yerleşmesi bence. Önemli bir hı. durumdu evet. ve çok fazla yazan vardı bana da hazır yeri gelmişken sizden hı. dinlemeyi çok istedim. Peki, devam edelim mi özellikle? Sevgiye birkaç kat daha hı. sağlayayım burada. Uy. Eşiniz sizin için ne yapıyor? Buna bakın. Yaptığı şeyler aslında sevgisini gösterme yolları. Hı hı. Bunun yanında eşinizden beklentilerinizi suçlayarak söylüyorsanız eğer benimle ilgilenmiyorsun, bana değer vermiyorsun, benimle zaman geçirmiyorsun. Bunların her biri suçlama ifadesi. Ama zannediliyor ki ben bunlara söyleyince eşim dikkate alacak ve benim dediklerimi yapacak, beklentilerimi karşılayacak zannediliyor ama gerçekler böyle değil. Siz suçlayarak ifade ettiğinizde beklentileriniz karşılanmaz. Beklentiyi beklenti ifadesiyle söylemek lazım. Güzel çok kilit nokta bir dakika. Beklentiyi beklenti, beklent... beklenti ifadesiyle. ifadesiyle. Beklenti ifadesi kurar mısınız kocanızım? Seninle beraber daha kaliteli zaman geçirmeye ihtiyacım var. Hı. Aslında Seninle ihtiyacı Seninle beraber yürüyüş yapmak bana çok iyi geliyor. Hı. Seninle sohbet etmek ne kadar güzel çok mutlu oluyorum. Bunlar beklenti ifade ederiz. Seninle şunu yapmayı bekliyorum. Seninle şunu yapmaya ihtiyacım var. Ve erkekleri harekete geçiren kilit ifadedir. Sana ihtiyacım var bayanlar. Buraya dikkat Bayan, edin. Bayan dikkat dikkat. Çok güzel püf noktaları. Sana ihtiyacım var demek bir erkeğe. Harekete geçiyor. Harekete geçiyor. Çünkü zaten erkek bu anlamda duygusal olarak veren bir varlık. Fıtratında bu var. Koruma kollama ve vericilik. Dolayısıyla burada bizim doğru ifadeler kullanmamız. Yani... Hep ailenle vakit geçiriyorsun. Kardeşlerin gelince başka türlü davranıyorsun. Ailenin yanında bana soğuksun. Bunlar o kadar yaygın ifadeler ki. Şimdi konuşuyor. Biz hani danışanlarımıza sorarız. E, Konuşabiliyoruz. Konuşuyoruz, konuşuyoruz yani ama anlamıyor beni. Nasıl konuştun, hangi ifadeler kullandığın çok önemli. Evet. Konuşma var, konuşma var. Ergenlik dönemindeki çatışma da buradan kaynaklı. Yine ebeveynlerin konuşma şeklinden ve tarzından sorun çözülmüyor. Hı hı. Doğru bir dille Çözülemeyecek hiçbir şey yok. Çözülemese bile karşıdaki kişiye meramını anlatmıştım. bir vicdan rahatlığı olur değil mi insanda? Ben Tabii. anlaşıldım. Artık bundan sonrası onun mesuliyeti diyebilmenin verdiği bir huzur olur. Aynen. Çünkü ifade edilmediğinde kendi iç dünyasında sorun büyümeye evet. devam edecek. Öyleyse tekrar toparlayacak olursak sevgi konusunu. Sevgi sağlıklı ailelerde var olan ve gösterilen cömertçe davranılan bir nokta. Takdir, sevgi. Memnuniyetin çok fazla ifade edildiği, bu konularda çok cömert olunduğu aileler sağlıklı aile yapılarına sahip. Hı hı. Sevginin yanında saygı. İkisi zaten ikili. Birbirinin olmazsa olmaz parçası. Hı. Saygı da diğerinin bireyselliğine, düşüncesine, inancına, ihtiyacına ve görüşüne saygı gösterebilmektir. Çünkü eş olmak ve aile olmak her konuda aynı düşünmeyi gerektirmez. Aynı şeyleri istemeyi, aynı şeyleri yapmayı gerektirmez. Farklılıklar sorun olarak da algılanmak zorunda değil. Hı hı. Ama farklılıkların ne, ne düzeyde olduğu önemli tabii ki. Ee, Toler edilebilir düzeydeki farklılıklar zenginliktir. Ama tolere edilemeyen çok fazla yüksek düzeydeki farklılıklarsa uyumu zorlaştırdığı için aile açısından stres kaynağı oluşturabilir. Hı hı. Ama her farklılığa bir problem gözüyle yaklaşıldığında aslında sorunlar başlıyor. Problem gözüyle yaklaşıldığında. İşte ben dışarıda vakit geçirmeyi seviyorum, Evim de, eşim de evde vakit geçirmeyi seviyor. Bu bu problem değil aslında, bu bir tercih meselesi. Şimdi kadınlar, bugün de kadınlara yüklendik ne oldu? <gülüyor> Aa, hayret Tuğba Kılıç nasıl kadınlara e, bu kadar yüklendi? Gerçi genelde kadınlara yüklenir. evet bu konuda <gülüyor> eleştiriyorum bugün daha çok yükleneceğiz. Kendimizi değiştirdiğimizde eşimiz de değişecek çünkü ya da ailemiz de değişecek. Neden? Türk toplumunda, Türk aile yapısında kadınların ciddi anlamda bir usta olduğunu ve hani böyle her, o hayatta… Yani homojen yapıyı koru, koruyan e, kadının yaklaşımı, kadının tutumu, dişi kuş misali. Hı -hı. E, kadınlarda şu sorun oluyor. Ben böyle yapıyorum. O e, öyle yapıyor, öyle davranıyor. İşte o sorunlu çünkü öyle yapıyor. E, baktığın zaman, eşine sorduğun zaman da eşinin, ya, e, senin yaptığın eşine göre sorun. O zaman burada ikisi de sorun değil. Bir tercih olarak bakmak ama bu tercihleri nasıl, ne zaman tanzim edebiliriz? Hı -hı. Bunu konuşmak değil mi asıl sorun? Hı hı hı. Uyum sağlamak için biraz fedakarlık ve karşıya doğru bir adım atmak gerekiyor. Hı -hı. Çünkü herkes kendi olduğu yerde durursa doğru. uyum sağlanmayacak. Hı -hı. Birisi daha evcimen, diğeri daha dışa dönükse bir gün e, siz eşinize uyarsınız, diğer günde eşiniz size uyum sağlar ve ortak bir yerde buluşmanın yolları bulunmuş olur. Hı -hı. Dolayısıyla farklılıkları bir sorun faktörü olarak görmeden saygıyla karşılayabildiğimizde eşinizin tercihlerine, çocuklarınızın tercihlerine, onların farklılıklarına, onların bireysel istek ve ihtiyaçlarına saygı gösterebildiğinizde sağlıklı aile temellerinden diğerinde sağlamış oluyorsunuz. Evet. Ee, peki Özgü Hocam 5 madde kaldı. Hı hı. O 5 maddeyi biraz hızlandıralım. Çünkü hı hı. öykümüzde değerlendireceğiz hı hı. ve vaktimiz daralıyor. Ee, bir yandan da gözücüyle Instagram efendim elimde telefon ve sizden gelecek soruları ve gelmiş soruları göz atıyorum. Soru cevap yapacağız sağlıklı Özellikler o temel aile hani ailemizin temel sağlıklı özellikleri ben niye bugün cümleleri saçma sapan kuruyorum bir yorgunluk ve uykusuzluk ve alel bir programa gelmenin verdiği stresle yorgun hissediyorum şu an kendim ama hoş sohbetinizle dinleniyorum aynı zamanda. Hızlıca hocam 6-7'yi de hemen arka arkaya söyleyelim araya bir soru atayım yoksa sıkışacak hocam. Tamam hemen hızlı bir şekilde ee, sağlıklı aileler birlikte zaman geçirmeye isteklidir. Az önce bahsettiğimiz gibi aidiyet, birlikte olmanın önemini fark etmek, birlikte zaman geçirmeye istekli olmayı da beraberinde getiriyor. Hı hı. Aile etkinliklerine gereken önemi verirler, planlarlar, ne gerek var demezler ve ailenin bir arada olduğu zamanları en aktif ve en değerli şekilde geçirebilmek için gereken katkıyı sağlarlar, sağlıklı aile yapıları. Hı hı. Diğer maddeye baktığımızda destekleme. Aile bireyleri birbirlerinin hayatlarındaki önemli dönüm noktalarında birbirlerini desteklerler. Örneğin yeni bir iş kurulacağı zaman gerekli maddi ve manevi desteği gösterirler. Hı hı. Çocuklar okula başlayacağında, üniversiteye kazandığı şehir dışına gidecek. Burada gerekli maddi manevi desteği gösterirler. Ya da bir sağlık sorunuyla karşılaştığında o kişiye gerekli destek sağlanır ve aile bireyleri bilirler ki Yalnız değiller, arkalarında destekçileri var ve onlar da gerektiği zaman diğerlerini aynı desteğe gösterme konusunda cömert davranırlar. Hı hı. Ee, diğeri maddeye baktığımız zaman değişime uyum sağlamak ve esneklik. Hı hı. Değişime uyum, değişen yaşam koşulları karşısında esneyebilmektir. Mesela korona sürecinde hayatımızdaki birçok koşul değişti. Evet. Evlerimizden çalışmaya başladık. Çocuklar evlerden eğitim almaya başladılar. Beyler geldiler salonların baş köşesinde ofis kurdular. Şimdi burada esnemek e, sağlıklı aileyi oluşturmak için gerekiyordu. Çünkü esneyemediğinizde, yeni koşullara uyum sağlayamadığınızda, Kırılırız. katı olduğunuzda kırılacaksınız. Kırılmak demek sizin yaşam kalitenizin düşmesi anlamına geliyor aynı zamanda. Hı -hı. Şimdi çocuklara yeni oyun alanları açmak zorunda kaldık. Onların rahat ders çalışabilmesi için, derslerini takip etmesi için yeni alanlar açmak durumunda kaldık. Beylere ofis gibi ortamlar oluşturmak durumunda kaldık. Kendimize aynı şekilde bunlar esneklik sayesinde sağlandı. Hı hı. Ben salonumun ortasına tenis masası bile aldım. Yani bazı bayanlardan görüyorum ki ben salonumun düzenini asla bozmam. Bozum. Hayır. Hiçbir şeyin yerini değiştiremem diyen bayanlar kırıldılar. Neden? Çünkü koşullara ayak uyduramadılar. Hı hı. Dolayısıyla Burası esneyebildiğiniz oranda sağlıklısınız aslında, hı hı. esneyebildiğiniz oranda birlik ve beraberlik içinde hayatı devam ettirebiliyorsunuz. Buraya bir de ben eklesem biliyorum ya susmalıyım zaten zamana zaman şu çok önemli bunu çok fazla danışanlardan ve sosyal medyada yazanlardan duyduğum için örneğiniz çok güzeldi korona üzerine. Bir de ikili ilişkilerde diyelim ki kocası, bir hanımefendi kocası çok ciddi stresli bir halde. Bir kaybı var ya da işleri yolunda gitmiyor ve o dönemde eşiyle değil de ya kardeşiyle ya erkek kardeşiyle ya da bir dostuyla vakit geçirmek istiyor. Kafa dağıtmak istiyor. Burada kadının esnemesi kocamı kaybediyorum benimle paylaşmıyor başkasının yanında vakit geçiriyor demek yerine şu an Kriz anında ve kendi hem cinsiyle birlikte vakit geçirmeye ve onunla sohbet etme ihtiyacı var. Benden uzaklaştı belki bana karşı bir mahcubiyet hissediyor diyerek alan bırakmak. Hiç belki normal zamanlarda tahmin edemeyeceğimiz bir şeye o zaman geçici olarak hoşgörüyle bakmak krizin geçmesi için hem bizim sağlığımızı koruyacak hem eşimizin sağlığı diye düşünüyorum. Tabii ki çok Çünkü doğru. sürekli e, aynı şeyler bekleniyor. İlişkiler hep aynı olacak zannediyor. Karı koca birbirine sürekli 20 yıllık evlilikte baştan sona hep aynı yaklaşacak gibi düşünülüyor. Hı. Ama bu olmuyor hayat şartlarından dolayı. Bunu anlayabilmek ama bunu kişiselleştirmemek sanırım bizi Hı. tedavi edecek şey. Evet. Değil mi? Ve belki kendinize dönüp bakmakta da yarar var. Eşim niye benimle paylaşmıyor acaba noktasına bakmak da gerekiyor. Çünkü... Bazen e, beyler e, yaşadıkları sorunlar karşısında kendilerini güçsüz hissedebilirler ve bu güçsüzlüklerini eşlerine göstermemek evet. adına dışarıyla paylaşabilirler. Hı hı. Acaba siz eşinize gerekli anlayışı gösteriyor musunuz? Kendini anlatabilmesi için gerekli güvenli ortamı sağlayabiliyor musunuz? Neden size değil de bir başkasını anlatma ihtiyacı hissediyor? Evet, değil değil buraya da bakmakta yarar Kesinlikle. var tabii ki. Peki ben kaçırdım sayamıyorum maddelerde kaçırdım. Şimdi 8'e geldim. 8, 9, 10. Evet. Ee, 3 maddemiz kaldı evet. buyurun hocam. 8. madde e, inanç ve değerlerde ortaklık. İnanç ve değerlerde ortak bir zemine sahip olan aileler günlük yaşam pratiklerinde hem yaşamdan beklentilerinde hem evlilikten beklentilerinde ortak bir zemine sahip olurlar. Ve bu ortak zemin onların uyumlarını da güçlendirdiği için yaşam doyumları ve evlilik doyumları da yüksek olur. Dolayısıyla ortak bir zeminde buluşabilmek, evlilikte, inanç ve değerlerde sağlıklı aile olmaya katkı sağlayan önemli değer unsurlardan bir tanesi. Dokuzuncu madde e, sağlıklı ailedeki kurallara dair bir madde aslında. Şimdi kurallar ve e, sorumluluklar konusunda netlik, diğer maddemiz. E, sağlıklı aileler ihtiyaçlarının net bir şekilde farkındadırlar. Bizim neye ihtiyacımız var? Aile bireylerinden kimin neye ihtiyacı var? Hı hı. Peki bu ihtiyaçları kim nasıl karşılayacak? Rollerde ve sorumluluklarda eşit bir dağılım yapılır. Hiç kimseye fazla ağırlık verilmeden kimsenin kapasitesinin üstünde bir sorumluluk yüklenmeden ve dayatma yapmadan bir aile toplantısı şeklinde ailenin ihtiyaçları, güncel ihtiyaçları ortaya konur ve kim ne yapabilir sorusu sorulur. Hı hı. Herkes kendine göre ilgisi dahilinde, becerisi dahilinde, gücün nispetinde bir sorumluluk üstlenir ve kendisi seçtiği için de bu sorumluluğu sahiplenmesi kolaylaşır. Ama siz dayattığınızda çocuklarınızda, ergenlere sen şundan sorumlusun, bunu yapacaksın diye dayattığınız da onu sahiplenmeyecek. Ama kendisi kabul ettiğinde onu sahiplenmesi, uygulanması kolay olur. Ve ailesi için bir şey yapmak yine aidiyeti ve bağlılığı tekrar besler aslında. Hı hı. Ve birlikte üretmek, birlikte bir şey ortaya koyabilmek aile olmanın da gereklerindendir. Burası da önemli noktalardan diğeriydi. Hı hı. Son maddemiz sınırlar konusu. Sağlıklı ailede de sınırlar net ama esnektir. Hmm. Bu da Türkiye'de, değil mi? Türk toplumunda e, en çok sorun yaşanan. Hmm. Son madde bence önemli. Bunun üzerinde biraz durabiliriz hocam. Duralım. Ne demek istiyorsunuz? Ailenin içinde mi sınırlar, ailenin dışarı karşı sınırları mı? İkisi de. Güzel. Şöyle, şimdi herkes birey olarak bireysel sınırlara sahip olmalı. Heh. Bireysel sınırların içinde bireysel ihtiyaçlar, meslek hayatı, eğitim hayatı, hmm. Bireysel e, iletişim kaynakları, sosyal çevre olur. Diğer aile üyeleri o bireyin ihtiyaçlarına ve alanına saygı duyarlar. Hı -hı. Mesela biz artık evlendik, senin bekarlık arkadaşların bundan sonra hayatımızda olmamalı. Artık unut onları, akrabalarını da unut. Hayatında bundan sonra sadece ben olmalıyım beklentisi, sınırları tamamen ihlal eden, iç içe geçmiş bir aile beklentisine sahip olan çok yanlış bir beklenti. Evli olmak bireyselliği öldürmeyi gerektirmiyor. Evli olmak bireysellikle beraber eş olmayı gerektiriyor. Dolayısıyla bireyselliğe saygı duyacağız. Sonra bir bütün ve aile olarak dışarıdan gelen müdahaleye karşı sınır. Dışarıdan gelen müdahale kök aile. Anne, baba, kardeşler, yakın akrabalar. arkadaşlar, akrabalar onlardan gelen müdahaleye karşı sınır koyabilmek Kendinizi koruyabilmektir aslında. Gerektiğinde hayır diyebilmektir. Çünkü e, aile içindeki kararlar aile bireyleri tarafından alınır. Hı hı. Dışarıdan fikir alabilirsiniz, öneri alabilirsiniz, yorumlara açık olabilirsiniz ama son karar aile içinde eşler ve çocuklar arasında ortak olarak alınır. Hı hı. Dolayısıyla siz sınırlarınızı doğru yerlerde konumlandırdığınız zaman... Dışarıdan gelen müdahaleye de kendinizi kapatmış ve korumuş oluyorsunuz. Sağlıklı aileler sınırları doğru yerlerde konumlandırır. Hı hı. Kimin neyden sorumlu olduğu, neyden sorumlu olmadığı sorumluluk alanları dışında Kimin nereye ne kadar yanaşabileceği ve ne kadar uzakta kalması gerektiği konusunda bize bir yol ve rehberlik yapar aslında sınırlar konusunda. Evet. Ee, çok güzel özetledik. Şimdi bunları bu özellikleri bence sorularla perçinleyeceğiz öyle düşünüyorum. Fakat biz Demir ailesinden bahsetmedik. Demir ailesinde nokta atışı yapacaksınız eminim birazdan. Ee, öyküyü aldık. Ee, Tabii hatırlatma yapacağım yeni açanlar için ama çok uzun öykü e, okuyamam. 25 yıllık evli e, bir çiftimiz var, 3 çocuklu. Çocuklar artık ergenlik çağına gelmiş, 20'li yaşlardalar. Muazzez Hanım kızıyla bağ kuruyor. Şurası çok önemli, bence gövdeden alalım. E, ortak zaman dilimlerinde sohbet ve paylaşım yok. Yemekler yeniliyor, odalara çekiliyor. Evdeki ergenlik dönemindeki delikanlılarımız telefon, internetle bağ kurmuş durumda. Odalarından çıkmıyorlar. Beyefendi elinde kumanda, muhtemelen çekirdek meyve. Çay hanımefendi getiriyor ona. Klasik Türk ailesinin olduğu gibi. Televizyonla bağını kurmuş durumda. Muazze Hanım da alıyor kızını. Belki de mutfağa gidiyor. Kahve içiyorlar ama bıdır bıdır bıdır onlar çok güzel konuşuyor ama bir kutuplar, kutuplaşma var. Evde bir taraf var. Böyle bir aile ama e, Muazze Hanım tabii ki eşine bir suçlaması var. Yani muhtemelen sofrada konuşmadıkları için ya da babayla ile bir iletişim kurmadıkları için delikanlıların artık baba oğul ilişkisi olmadığı için onları saygısız olarak niteleyebilir. Baba işte hiçbir şey anlatmıyorsunuz kendi içinize kapağınız diyebilir anne burada hemen bir avukatlığa geçiyor diyor ki sen zamanında ilgilendin mi ki şimdi onlar seninle ilgilensin gibi çocuklar tarafında duruyor bu ailede sağlıksız ne görüyorsunuz neler düzelmeli ardından belki 10 dakikam kalacak soru cevabı hızlıca bu değerlendirmeyi buyrun hocam yapalım bu aile içinde paylaşım yok Paylaşım hı hı. alanı yok. Herkesin kendi kabuğuna çekildiği, bireyselleştiği bir alan görüyorum. Hı hı. Anne kızıyla beraber paylaşım yapıyor ama erkek çocuklar baba tamamen bireysel takılmaya ve paylaşımdan uzak kalmaya gayret gösteriyorlar. Burada yapılması gereken ortak paylaşım noktalarını oluşturabilmek ama suçlamayla değil. Çünkü diğer sorun burada iletişim noktasında yaşanan sıkıntılar. Annenin ifadeleri suçlama ifadeleri. Sen çocuklara gereken önemi verdin mi ki onlardan şu an bekliyorsun? Bir aslında suçlama ifadesi, bir söylenti. Onun yerine beklenti ifade ettiğimizde çocukların sana ihtiyacı var. Hı hı. Çocukların seninle konuşmaya ihtiyacı var. Daha olumlu seninle cümle. Seninle daha fazla zaman geçirmeye ihtiyaçları var. Şu konuda sıkıntı yaşıyorlar ve senden fikir almaya ihtiyaçları var dendiğinde ihtiyaç ifadesi kullanıldığında baba harekete geçecektir. Diğer türlü hanımefendi suçluyor. Eşi de suçlama karşısında evi terk ediyor, bir hafta gidiyor. Yani küsüyor. İki taraf İki tarafta sıkıntılı. Çünkü eşlerden bir tanesi yanlış bir tutum sergilediğinde büyük ihtimalle diğeri de başka bir yanlışlıkla karşılık verir. Yanlış bir takım tutumlar yeni yanlışları doğuruyor beraberinde. Siz doğru davranış sergilediğinizde doğru karşılık alma ihtimaliniz artar. Hı hı. Öyleyse hanımefendinin buradaki iletişim dilini değiştirmesi, İhtiyaç ifadesini kullanarak beklentileri, çocukların ihtiyaçlarını daha şiddetsiz bir yolla ortaya koyduğunda beyefendi de harekete geçecektir diye düşünüyorum. Çünkü belki de ihtiyaçların ve beklentilerin farkında değil. Sadece suçlanıyor. Hı hı. Suçlama karşısında kendisini koruyabilmek adına da uzaklaşıyor. Kaçıyor. Kaçıyor, evet. Hı hı. E, ve annenin yaptığı hatalardan diğeri kızıyla kutuplaşmak, evet. üçgen oluşturmak. Burada anne baba el ele vererek, çocuklara da yanlarına alarak, sorunda karşılığını alarak yaklaştıklarında farklı sonuçlar ortaya çıkacak. Yani anne geçmişte yaşadığı sıkıntıları çocuklarına anlatıyor. Onlardan aslında çözüm bekliyor, anlaşılma bekliyor, duygusal destek bekliyor ki çocuklarımızdan bunları beklemeye hakkımız yok. Çocuklarınız sizin arkadaşınız değil. Yol göstericiniz değil, sırdaşınız değil. Hele evet. ki eşinizle yaşadığınız sorunları çocuklara aktarmak, onların babalarına ve diğer akrabalara karşı öfke duymasına yol açar, yeni sorunlara kapı açmış olursunuz. Çocuklarınız hangi yaşta olursa olsun, eşinizle yaşadığınız sıkıntıları çocuklarınıza aktarmayın. Burada aktarma ihtiyacı tabii ki var. Paylaşma ihtiyacı var ama yakın arkadaşlarınızla, güvendiğiniz yakınlarınızla paylaşın. Hı hı. Çocuklar bu konudaki doğru kaynaklar değiller. Hı hı. Diğer sıkıntı noktası çocuklar kendisini yalnız hissediyor. Çünkü anne baba onlara rehberlik yapamıyor. Onların sorunlarının belki farkında değiller. Kendi sorunlarıyla o kadar e, odaklanmış durumdalar ki çocuklar ne halde farkında değiller belki de. Onun için Burada anne baba rolünün yeniden gözden geçirilmesi, anne babanın gereklerinin yeniden farkına varılması ve çocuklara rehberlik yapılması gerekiyor. Evet. Çocuklar bir boşluk içerisinde adeta ve bağ kurdukları şey de bence anne baba yerine koydukları şeyler oluşuyor değil mi? Anne babayı bulamayınca manevi olarak hı hı. Onu başka bir şeyle doyuracak. Bu bazen tehlikeli ilişkiler olabilir. Bu bazen madde bağımlılığı olabilir. Bu bazen farklı örgütlere ya da gruplara üyelik olabilir. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Hı -hı. E, bu da önemli bir konuydu. Peki soru cevap yapalım mı hocam? Hı -hı. E, hızlıca efendim var vaktimde şöyle adım adım insan Instagram hesaplarındayız. Canlı canlı Özge hocamla sağlıklı aile nasıl olunur? Ve sağlıksız olduğunu düşündüğünüz sorunlar varsa, e, iletişiminiz varsa bizlerle paylaşın demiştik. Ve sizden gelmeye başladı isimsiz okudum. Çünkü mahrem, mahremiyeti aile mahremiyetini korumak adına bu önemli e, mevzular ince meseleler çünkü. Merhabalar eşimle konuşamıyorum diyen bir hanımefendi bizlere yazmış. Eşimle konuşamıyorum. Çünkü ne desem hiç tepki vermiyor. Duvara mı söylüyorum kendisine mi hiç belli değil. Tepkisiz. Bazen iyilikle güzellikle konuşmak istediğimde çok enteresan bir şey söylüyormuş bakın kocası. <gülüyor> Sen beni eline geçirip istediğini yaptırmak istiyorsun. Biliyorum ben bu tuzağa düşmem diyor ve bana haçlık vermez, ihtiyacımı gidermez. Çok zor bir evliliğim var, imdat doktora gitmeyi reddeden biri diyor. Hmm, böyle bir ilişki içinde bu evliliği kurtarmaya değer mi sorusu geldi ilk olarak aklıma. Çünkü iletişim kurulamıyor, kendisini Hı. kapatıyor. İletişim kurulamadığında paylaşım yok, sorunların çözümü yok. Ortak bir yaşam alanı yok. E, dolayısıyla zaten aile olmanın bir anlamı kalmamış oluyor burada. Yani görünür de aile ama içi boş, yuva olamamış. Bunun yanı sıra eşi bir takım şüphelere sahip. İletişim kurduğunda ele geçirileceğini düşünüyor. Eşinin bir takım farklı düşüncelere sahip olduğunu, ona kötülük yapacağını düşünüyor dolaylı olarak. Dolayısıyla buradaki beyefendinin düşünce yapısı çok sağlıklı bir yapıya sahip değil, öyle evet. görünüyor. Bu evlilik ilişkisinde hanımefendi elinden geleni yapsın tabii ki ne yapabilir? Suçlamadan iletişim kurma ihtiyacını ifade edebilir. Benim akşamları seninle bir yarım saatte olsa paylaşmaya, konuşmaya, sohbet etmeye ihtiyacım var. Ve bu konuda senin de hassasiyet göstermeni bekliyorum. Çünkü seninle iletişim kuramadığımda kendimi yalnız hissediyorum. Kendimi boşlukta hissediyorum. Kendimi değersiz hissediyorum. Yani duyguları her neyse bunları ortaya koysun, beklentilerini ortaya koysun. Ama her şeye rağmen olmuyorsa artık bu beklenti karşılanmayacak demektir ve yeni bir yöntem B planı düşünmek gerekiyor. Ya eşinizi böyle kabul edip kendinize farklı bir alan oluşturacaksınız ya da bu evliliği devam ettirme konusunda yeniden değerlendirme yapacaksınız. Evet. Pekala bir diğer soru şu daha doğru soru değil bir sitem ne düşünüyorsunuz siz? Bana da e, YouTube videolarımda ondan sonra Instagram'da çektiğim videolarda yazdığım yazılarda şu bu söyleniyor. Keşke bunu erkeklerde okusa keşke bunu erkeklerde dinlese. Program gerçekten çok güzel ve faydalı demiş efendim teşekkür ediyoruz bir izleyenimiz. Maalesef bu tarz programları genellikle biz bayanlar izliyor izlediği için üzülüyorum. Keşke benim de eşim, e, eşim de benimle birlikte izlese demiş. <gülüyor> Nasıl farkındalıklar artacak? Yani erkeklerin böyle bir şeyi ama son zamanlarda yeni neslin psikolojiye bir ilgisi var. Yani benim takipçi kitlemde beyefendiler de var. Evli beyefendiler var hatta eşini bana yönlendiren beyefendiler var seans alıyor mesela. Hı hı. Bireysel olarak senin ihtiyacın var diyen beyefendiler de var. Yani artık değişiyor ama tabii hangi kuşakta eşiniz onu bilmekte önemli. Nasıl yani onlara bir... farkındalık sağlamak gerekiyor hocam? Erkekleri toplum olarak her şeyi en iyi bilen, güçlü, her şeye hakim yardıma ihtiyacı olmayan, fikre yardımlaşmaya ihtiyacı olmayan bireyler olarak yetiştiriyoruz. Hı hı. O bireyler yetişkin hayatlarında tabii ki herhangi bir şey okumaya, dinlemeye, öğrenmeye ya da uzman yardımı almaya ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü buna ihtiyaçları yok. Biraz narsist bir yapıda yetiştiriyoruz erkekleri toplum hı hı. olarak. Hı hı. Peki hızlıca bir soru daha alıyorum. Çok seviyorum demiş bir izleyenimiz ama saydığınız 10 özellik bizde yok denilecek kadar az bu evlilik için ne yapmalıyım? Özge hocam cevaplayabilir mi demiş. Buyurun efendim. Hı hı. Şu anda kendinizi sağlıksız bir aile olarak görüyor olabilirsiniz ama ileride böyle devam edeceğiniz anlamına gelmiyor. Bu saydığımız 10 özellik de kendinizi yetiştirmek Becerilerinizi geliştirmek mümkün. Bunu kendi kendinize okuyarak, programları takip ederek ya da uzman yardımı alarak gerçekleştirmek mümkün. Öyleyse şu an tespitleriniz çok kıymetli. Çünkü bir şeyi değiştirebilmek için önce fark etmek gerekiyor. Sorunların farkına vardınız, eksiklerinizin farkına vardınız. Öyleyse diğer adım artık bu sorunlarda yapılması gereken neler, neler olduğunu fark etmek ve adım atmak. Becerilerinizi geliştirmek adına bir takım yeni planlamalar yaparak harekete geçebilirsiniz. Peki bir izleyicimiz çok önemli bir soruydu. Son kaç dakikam kaldı bilmiyorum ama şu soruyu okumak istiyorum. Evet demiş ki bir izleyenimiz Tuba Hanım iyi programlar demiş teşekkürler. Peki kök ailemizden bireyselleşmeyi öğrenememişsek ve eş seçerken bunları bilmeden bir seçim yapmışsak kendimizi yeni yeni keşfediyor ve bu eksikliklerimizin farkına varıyorsak yeni bir ben oluşturmaya çalışırken eşlerin bu süreçte birbirine nasıl destek olması gerekir? Eşimle ikimiz de çocuklarımız iki yaralı çocuk aslında çocukluklarımız demiş. Hı hı. İki yaralı çocuğun bir araya geldiği senaryoları, evlilikleri çok fazla görüyoruz. İkiniz de yaralıysanız birbirinizin yaralarını kanatmak yerine birbirinize merham olmayı hedefinize koyabilirsiniz. Birbirinize destek olmak, birlikte yol almak, birlikte bir şeylerin üstesinden gelme hedefine sahip olursanız mutlaka bir şeyler değişecektir bu ilişkide. Şöyle kaç dakikam kaldı biraz daha vaktim daraldı ama demiş ki bir izleyenimiz merhaba iyi yayınlar sizi çok severek izliyorum demiş çok teşekkür ediyoruz. 5 yıllık evliyiz ileriki yıllarda geçmişin pişmanlığını yaşamamak için ailemin temeli nasıl oluşturmalıyız? Ee, tabii 5 yıllık evlilik var, temelden bahsediliyor. Bilmiyorum burada tabii ki bir şey yorum yapma ihtiyacı hissettim ama eşimin işi dolayısıyla kızıma ve bana kısıtlı zamanı var. Birlikte nasıl kaliteli vakit geçirmeliyiz, sağlıklı aile olabilmek için kendimi çok yıpratıyorum. Eşim çok daha rahat bir adam, hiçbir şeyi takmıyor ve ben e, bana sen de rahat ol, takma diyor. Ben de mi sorun yoksa e, yoksa onun genişliği mi rahatlığı mı demiş. Ee, çok ayrıntı bilmeden net bir şey söyleyemeyeceğim ama bazen gerçekten bayanlar bazı faktörleri olduğundan daha tehlikeli algılayarak üstüne çok fazla düşebiliyorlar. Acaba bu hanımefendi de normalde sorun oluşturmayan durumları çok büyük bir tehlike ve sorun olarak mı algılıyor ya da eşi gerçekten rahat mı? Bunun bir teşhisini koymak gerekiyor. Sonrasında esneyebilmenin yollarına bakmak. Acaba beklentilerinizden bir miktar vazgeçtiğinizde ya da beklentilerinizi farklı yollardan karşılamanın yollarına baktığınızda hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak diye düşünüyorum. Evet. Kişi kendisine bunu sorabilir. Bir soru daha var ama bu soruyu okurken hepiniz aa bu bende de var diyeceksiniz eminim. E, Merhaba Tuba Hanım diyen bir izleyicimiz. İsimleri vermiyorum ama onlar zaten görünür şekilde yorum kısmına geçtim DM'den. Ben de eşimle konuşamıyorum aslında. Ben konuşuyorum o dinliyor gibi yapıyor. Sadece ben konuşurken elinde telefon ya da kumanda dinliyor pozisyonda. Cevap ver dediğimde hı hı, tamam. Başka diyor yok. Bu durumu dile getirdiğimde ben çok konuşmayı sevmeyen biriyim. Hala alışamadın mı diyor. Üç yıllık evliyim ne yapmalıyım acaba diyor. Üzgün bir surat göndermiş hanımefendi. Çok evet. güzel bir nokta. Çünkü birçok ailede aynı sorunla karşılaşıyoruz. Burada kadın erkek farklılığının farkında olmamak aslında temel sorun kaynağı. Erkekler kadınlar kadar uzun süre dinlemeye uygun değiller. Erkekler özet geçmek, çözüme odaklanmak ve sonuca odaklanmak konusunda daha farklı yaratılmışlar. Kadınlar ise sürece daha fazla önem verdikleri için ayrıntılara daha fazla takılıyorlar. Her şeyi ayrıntılı şekilde anlatma ihtiyacı hissediyorlar ama sevgili bayanlar, Erkekler ayrıntıları dinleme noktasında sizin beklentilerinizi karşılamayacaklar. Size o ayrıntıları yakın arkadaşlarınızla Paylaşarak o ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Eşinize özet geçin lütfen. Kısa yoldan anlatın kendinizi. Sürekli olarak her şeyi paylaşma, her şeyi kız arkadaşlarınızla anlattığınız gibi anlatma beklentisinde olursanız bu beklenti karşılanmayacak. Çünkü hem erkeklerin fıtratı buna uygun değil hem de erkekler bütün gün iş hayatlarında iletişim ihtiyaçlarının büyük kısmını karşılamış olarak eve geliyorlar. Ve evde dinlenme arzusunda oluyorlar. Bütün akşamı oturup sizi dinleyerek geçirmek istemiyorlar. Onun da dinlenmesi için, bireyselleşmesi için ona zaman tanımak gerekiyor. Siz kendinizi özet olarak anlatın, bir sohbet ortamı oluşturun ama sonrasında eşlerinizi rahat bırakın. Onlar da kendilerince yapmak istediklerini yapsınlar ve iletişim kurmadan önce mutlaka eşinizin, Size odaklandığından emin olun. Örneğin eşiniz televizyon izlerken, telefonuyla ilgilenirken direkt söze dalmak yerine bana bir bakabilir misin, sana bir şey anlatacağım deyip dikkatini size odaklayın sonrasında anlatmaya başlayın. Çünkü o anda gerçekten size odaklanması zor olabilir ve anlattıklarınız karşıya ulaşmaz havada kalır evet. ya da "hıhı" hı diyerek geçiştirilmiş olursunuz. Pekala hızlıca. Ee, çok fazla birden soru gelmeye başladı. Bizim şeyin programın özelliği o. Bu arada Davut Bey, Davut Celep ismi veriyorum ismini. Niye? Bir erkek beyefendi diyor ki bize e, biz de izliyoruz Tuba Hanım yani lütfen demiş. Harika tebrik çok ediyoruz kendisini. Işte. Biz e, kadın erkek çocuk ergenlik e, dönemi hiç fark etmez. E, 7'den yetmişe herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Faydalı olmak adına. Hayırlı günler demiş bir izleyicimiz. Ben eşimle iletişim kuramıyorum. Önemli bir soru. Sınırlarla ilgili bence. Konuşmaya çalıştığımda ben onu dinliyorum ama o beni, ben konuşmaya başlayınca benim konuşmamı hep bölüyor. Eşimin ailesi şehir dışında olmasına rağmen arayıp biri hastalığınca geçmiş olsuna gidin vefat etmişse taziyeye gidin diye telkinde bulunuyor. Ben bunun birinci değilmişim gibi diyen bir gelin yazmış. Sınır problemi evet buyurun. Evet sınır problemi. Şimdi eşim dinlemiyor noktası ayrı bir sorun göstergesi olabilir. Çünkü Hı. bazen yetişkinlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite dürtüsellik gözden kaçırılmış olabiliyor. <Gülüyor> hiperaktivitesi olan dikkat eksikliği olan kişiler karşıdaki kişiyi dinlemekte takip etmekte zorlanırlar ve sürekli sözlerini keserler. <Gülüyor> Bu noktaya bir hassasiyet göstermek ve değerlendirmekte fayda var. Diğeri kayınvalideniz işte şunu şöyle arayın, şuna şöyle oldu, böyle oldu gibi yönlendirmeler yaptığında. Eşinizi devreden çıkartarak kendiniz iletişim kurun kayınvalidenizle, kendiniz rahatsızlığınızı dile getirin. Yani ben bunların farkındayım ve siz söylediğinizde ben kendimi kötü hissediyorum, ben kendimi çocuk gibi hissediyorum, kendi başına bir şeyi başaramayacakmışım gibi algıladığınızı hissediyorum gibi duygusu ve düşüncesi her ne ise eşini devre dışı çıkartarak kendisi iletişim kursun saygı çerçevesinde ve şiddetsiz iletişim basamaklarını takip ederek. Evet. Bir yorum daha gelmiş son 3 dakikam hemen sığdırabilir miyim? Kayınvalidem ile aynı evde oturmamama rağmen diyen bir hanımefendi diyor ki eşime ve evime müdahale ediyor ve eşim buna müsaade ediyor. Bu durumdan çok rahatsızım ve eşime nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Böyle bir durumda şu son sorumuz olsun bunu biraz değerlendirelim. Bu arada Perşembe günü yeni kayınvalide ilişkisiyle ilgili bir konumuz var. Konuğumuz da onun üzerine bize yorum yapacak. Ee, kayınvalideler... Niye rahatsız ediyor gelinleri bu anlamda yani şu hangi türde sınırı aşıyorlar ya da bazen hani iyi niyetle iyiliğini istiyor oğlunun gelinini ama gelin bundan rahatsız oluyor. Son bir dakika. Kayınvalideler niye bunu yapıyorlar? Kayınvalideler kendi eşleriyle olan aile hayatlarında, yeteri kadar beslenemediklerinde, duygusal destek alamadıklarında, paylaşım olmadığında, kendilerine ait sosyal yaşamları olmadığında Çocukların hayatlarını oyuncak gibi kullanıyorlar aslında. Bir meşgale kaynağı haline getiriyorlar kendilerine. Oraya odaklanıyorlar, orayı düşünüyorlar, oraya emek harcıyorlar ve farkında olmadan odak noktası yanlış bir yere doğru kaymış oluyor. Kayınvalideler bundan dolayı yapıyorlar. Peki beyefendiler niye buna izin veriyor? Bağımlı ve ilişki geliştirdikleri için. Evet. Bizim istediğimiz şeye bağımlı olmak değil bağlı olmak. Gerektiğinde hayır diyebilmek saygısızlık değildir. Gerektiğinde ben anne senin fikrine katılmıyorum, ben farklı düşünüyorum diyebilmek saygısızlık değildir. Dolayısıyla beyefendiler sınır koyamıyor olabilir ama hanımefendiler en azından kendi Kendileri adına bir şeyler yapabilirler bu konuda tamamen çaresiz değiller. Hı hı. Eşinizi devre dışı çıkartın, kayınvalidenizle kendiniz konuşun. Kendiniz dertleşin, kendiniz paylaşın. Ve Perşembe günü adım adım insanı izleyin diye önereceğim. Çünkü evet. e, yani sizin de e, arkadaşınız gelecek Perşembe günü. Gelin kayınvali ilişkisinin detaylarıyla konuşacağız Perşembe günü. Hı -hı. Ama siz de böyle bir girizgah yapmış oldunuz. Özgür Hocam her zamanki gibi şahaneydiniz. Teşekkür çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan ötürü. Bence o 10 özelliği çok güzel örnekleriniz ve bayağı bir soru yanıtladık. Hı -hı. E, ayaklarınıza sağlık. Rica ederim. Rica ederim. Umarım faydalı olmuştur. Sizinle sohbet etmek de çok keyifliydi. Teşekkür, Teşekkür ediyorum ediyoruz. ben de. Ve efendim bugün de biz ailen sürenin sonuna geldik. Sağlıklı ailenin 10 temel özelliğinden bahsettik. Diyorlar ki lütfen bunu Instagram'a yükleyin. Gerek yok efendim. Diyanet TV'nin YouTube kanalında yüklenecek. Oradan izleyeceksiniz. Hafta sonları Salı Perşembe günleri saat 14'te tekrarı oluyor. Yine ailenizin kanalı güvenle izleyebileceğiniz. Çocuğunuzu önüne bıraktığınızda acaba ekrana ne düşecek diye kaygı yaşamadan, çünkü ben öyle yapıyorum. Böyle temiz bir ekranda efendim yine terapi almaya devam edebilirsiniz diyerek sizlere her zaman olduğu gibi en emin olan Allah'a emanet Hoşçakalın. hoşça kalın.